Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler.